Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümümüzde vitir namazı ve nafile namazları kısaca sizlere açıklamaya çalışmıştık. En sonunda da teravih namazı ile ilgili biraz daha detaylı bilgiler vermiştik. Bugünkü bölümümüzde ise gerek bütün namazlar gerekse diğer başka ibadetler için çok önemli bir konuyla başlamak istiyoruz. O da yolculuk hükümleridir. Yani seferle ilgili hükümlerdir. Neden çok önemlidir? Çünkü bu hem bazı, ibadet, bazı namazlarımızın kısaltılması yani dört rekatlı farzların iki rekat olarak kısaltılması konusunda bir gerekçe oluşturuyor. Hem de diğer ibadetler bakımından mesela işte Ramazan orucunun ertelenmesi ya da mesler üzerine bir gün değil de üç gün ya da seferilik sona erdiğinde üç gün değil de bir gün meshetme durumu ortaya çıkarması bakımından çok önemlidir. Başka ibadetler bakımından da işte kurbanla ilgili işte cuma ile ilgili cuma zaten namazlar kapsamına giriyor. Çok etkisi olan bir konudur. O yüzden bu yolculukla ilgili dini hükümleri burada kısaca sizlerle paylaşmak yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi her şeyden önce yolculuk ne demektir? Hangi durumlarda yolcu olunur? Bunlarla başlayalım isterseniz. Yolculuk Elbette hani günlük e, dilde kullandığımızda, e, kısa ya da uzun bir mesafeli bir yere çıktığımızda e, yolcu sayılabilir. Ama dini anlamda yolcu sayılabilmek için e, bazı e, noktaların, bazı kriterlerin yerine gelmiş olması gerekir. E, şöyle demişlerdir, yani bizim e, fakihlerimiz, 3 e, gün, 3 gece... Normal yaya bir kafile, bir kafile ile, yaya yahut da deve ile 3 gün 3 gecelik bir yürüyüş için, bir mesafe için yola çıktığında bir kişi yolcu sayılır. Peki bunu nereden çıkarmışlar bu 3 gün 3 gece meselesini? Tabii ki başka deliller, başka uygulamalar da var ama genellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolcu için, 3 gün 3 gece mesler üzerine mes ettiğine ya da edilmesini tavsiye ettiğine dair rivayetlerden yolculuk süresinin bu şekilde 3 gün 3 gecelik yürüyüş olduğu sonucunu çıkarmışlar. Tabii ki bu Hanefi mezhebi içindir. Diğer mezheplerde farklı kriterlerde vardır. Ama bunlar birbirlerine yakındır. Şimdi 3 gün 3 geceyi yani mekan olarak mesafeye de e, mesafeye e, çevirmişlerdir. Nasıl çevirmişler bunu? Mesela bir kişi bir günde en fazla 6 saat yürüyebilir. Yani normal bir yürüyüşle, yaya yürüyüşüyle ya da deve yürüyüşüyle bir günde en fazla, en fazla konaklamadan 6 saat e, yürüyebilir. Tabii ki çok daha hızlı gidebilir veya çok daha yavaş gidebilir. Ama burada önemli olan normal bir e, şeydir. E, hani gemileri dikkate alacak olursak, gemi e, seyahati, orada da mutedil bir rüzgarı e, dikkate almışlardır. E, şimdi bir günde 6 saat yol yüründüğüne göre 3 günde 18 saatlik bir yol yürünecek demektir. Bu 18 saatte ne kadar mesafe kat edebiliyorsa insan onun kilometre olarak hesabını yapmışlardır. Yani mesela e, bir saatte 5 kilometre bir insanın normal bir şekilde yürüyeceğini dikkate alarak e, sefer mesafesi olarak 90 kilometre olarak e, tayin etmişlerdir, hesaplamışlardır. Buna göre e, bir insan e, bulunmuş olduğu yerden 90 kilometrelik yani yaklaşık olarak 90 kilometrelik bir mesafeye yolculuk etmeye niyet etmişse işte bu yolculuk hükümlerinden yararlanmaya başlar. Ya da 90 kilometre gittiği bir yerde belli bir süre kalmaya yani sefer süresince orada kalmaya niyet etmişse yine seferi e, olma hükümlerini e, taşımış olur. Bu şekilde, bu şekildeki yolculuklara bizim fıkıh eserlerimizde sefer adı verilir. Bu yolculuğu yapan kişiye seferi denilir. Bu şekilde yolcu değil de yerleşik olan kişiye de mukim adı verilir. Yani bu tabirleri de hatırlamakta yarar var. Yolcu kişiye misafir de denir. Yani hem seferi denilebilir hem de misafir de denilebilir. Günümüzde bunlara yolcu adını veriyoruz. Peki... Bir insan yolculuk sayılabilecek bir mesafeye niyet ettiğinde ne zaman yolcu statüsüne sayılır? Şimdi normalde bizim fıkıh eserlerimizde şöyle der. Bir kişi bulunmuş olduğu, yerleşik bulunmuş olduğu yani mukim bulunmuş olduğu yerden oranın sınırlarından ayrıldığı anda yolculuk hükümlerine sahip olur. Yani yolcu sayılır. Fakat günümüzde tabii büyük şehirler bakımından bunu olduğu gibi uygulamak çok zordur. Çünkü diyelim ki İstanbul'u Ankara'ya dikkate aldığımızda bir insan hani İstanbul'un bir ilçesinden çıkmış olsa o metropolden dışarı çıkana kadar uzunca bir mesafe kat etmiş oluyor. O yüzden günümüzde şu ölçüler getirilmiştir. Bir kişi bulmuş olduğu ilçenin sınırlarından çıktığında eğer kendi arabasıyla, kendi otomobiliyle yolculuk yapacaksa seferi sefer hükümlerinden yararlanmış olur. Kendisi seferiye sayılır. Ama otobüs, işte uçak ve benzerleri toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapacaksa bu durumda da işte onun işte otogar gibi, havaalanı gibi istasyonlarından ayrıldığı zaman yolculuk hükümlerine sahip oluyor ya da orada bulunduğu zaman yani ayrılmak üzere bulunduğu zaman yolculuk hükümlerinden yararlanmaya çalışır. Peki yolcu olan bir kişi yani seferi sayılan bir kişi hangi özellikle namazla ilgili olarak yani diğer konuları yeri geldiğinde görürüz hangi ruhsatlardan yararlanabilir? Her şeyden önce dört rekatlı namazları iki rekat olarak, e, olarak kılabilir. Buna namazların kısaltılması adı verilir. Yani salat, namazların kısaltılması adı verilir. Hanefi mezhebine göre bu şekilde dört rekatlı namazları iki olarak kılmak e, azimet hükmüdür. Azimet hükmü demek şu demek, e, bu şekilde kılmak zorunludur. Yani onu iki rekat değil de dört rekat olarak kılır, kılarsa... Ee, bu uygun e, değildir ama kılmış olursa yani diyelim ki bu şekilde kılmadı da dört rekat olarak kılarsa ilk iki rekatı e, farz yerine geçmiş olur. Kalan iki rekat, rekatı nafile olur e, ama bu durumda da mutlaka iki rekatın sonunda oturmuş olması e, gerekir. E, şeylere göre şafi mezhebine göre e, sefer hükümlerinden yararlanarak ruhsatlarından yararlanarak namazları kısaltmak e, bahtır yani kısaltabilir de kısaltmayabilir de ister iki rekat olarak kısaltarak kılabilir ister dört rekat olarak kılabilir. Bu konuda hani dört rekat kıldı diye ayrıca bir e, kerahat durumu söz konusu değildir. Bir başka şey burada namazlarla ilgili olarak namaz e, e, nafileleri eğer vakti varsa kılabilir ama eğer e, yeterli vakitleri yoksa nafilelere kılmayabilir, sadece farz ve vacipleri kılmakla yetinmiş olabilir. Yani farz namazları kılabilir ama vitir namazı gibi hanefi mezhebine göre vacip addedilen, vacip sayılan namazı da mutlaka kılmasında yarar vardır. Tabi burada şöyle bir soru gündeme gelebilir. Bir kişi yolculuğa çıktığı zaman tabii ki yolculuk mesafesi bir yere giderken yolda seferi hükümlerinden yararlanır. Ama diyelim ki yolculuk mesafesi bir yere gitti. Orada kaldığı sürece ne kadar süre kalırsa bu yolcu hükümlerinde olur ve bu ruhsatlardan yararlanabilir. Bu açıdan bizim ilmihal eserlerimizde farklı ikamet yerleri tanımlamaları yapılmıştır. Yani buna vatan adı verilir. Üç tür vatandan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi e, vatanı aslidir, birisi vatanı ikamettir, bir tanesi de vatanı sükna denir. Şimdi vatanı asli e, şu demek değerli izleyenler. Bir kişinin doğup büyüdüğü ve e, yerleştiği, geçimini temin ettiği ve o an içinde orada yaşadığı yere vatanı asli denir. Bir insanın e, vatanı aslisi birden fazla da olabilir. Yani mesela bir insan doğup büyümüş olduğu yerlerde yine oralarda gayrimenkulleri olabilir. Ya da daha sonra vatana Asya olarak yerleştiği bir yerlerde evi olabilir, bazı taşınmazları olabilir. Ama oradan ayrılmış başka bir yere de yerleşmiş olabilir. Bu durumda bir insanın birden fazla vatana asliyesi söz konusu olabilir. Ya da mesela bir insanın normal yaşadığı bir yer olabilir. Ayrıca bir yazlığı Arada bir gidip gidip geldiği bir başka bir evi de bulunabilir. Buralarda da yine vatana asli sayılır. Ne demek bu? Oralara gittiği zaman bir insan artık sefer hükümlerinden yararlanamaz. Sanki mukimmiş gibi namazlarını tam kılması gerekir. Ama... Vatana asli değişebilir de demiştik. Hani diyelim ki bir insan Girasun'da doğmuştur. Orada bir belli bir süre kalmıştır. Ama daha sonra oradan tamamen ayrılmış İstanbul'a yerleşmiştir. Hani İstanbul'da artık bütün ev bark, bütün çalışma hayatı, iş hayatı her şey oradadır. Girasun'la hiçbir irtibatı kalmamıştır. Arada bir ziyarete gittiğinde orada artık sefer hükümlerinden yararlanabilir. Seferi sayılır. Onun vatana asliyesi değişmiştir. İkinci bir vatan ise vatanı ikamettir. Yani e, vatana asli değil de bir insanın 15 günden daha fazla kalmaya niyet ettiği yere biz e, vatanı ikame adını ikamet adını veriyoruz. Bu şu demektir: e, 15 günden daha az kalmışsa bir yerden kendi vatana asliyi dışında orada e, yolcu sayılacaktır. 15 günden daha fazla kalmaya niyet etmişse Oralarda 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl kalmış olabilir. Ama sürekli olarak yerleşmek niyetiyle değil de bir ilim tahsil etmek için, okumak için ya da ticari amaçlarla gitmiş olabilir. Veya başka sebeplerle kısa süreli memuriyet hayatı için kısa süreli yerleşmiştir. Ama ömür boyu orada kalmaya niyet etmemiştir. Yerleşme niyeti yoktur. Bu kişi orada bulunduğu sürece 15 günden fazla kalmaya niyet etmişse... Aynen mukimler gibi seferilik hükümlerinden değil Aynen mukimlerin hükümlerinden e, hükümleriyle e, muhataptır e, bu, bu vatana da bu şekildeki yerleşim yerine de vatanı ikamet adı verilir bir kişi oradan ayrıldığı zaman e, artık vatanı ikamet sona ermiş olur e, eski vatanı asliine dönmüş kabul edilir ya da eğer yolculuğa çıkmışsa Yolculuk, yolcu hükmünde olan üçüncü bir vatan e, türüne, yani buna da biz vatanı sükne adını veriyoruz, e, öyle bir vatanda bulunmuş, kabul edilir. İşte üçüncü vatanımız da bizim yolculuk e, süresi içerisindeki vatandır. Bu da şu demektir, bir kişinin sefer mesafesi, yani yolculuk sayılabilecek, dinen yolculuk sayılabilecek, yolcu sayılabilecek bir mesafeye gidip de, Orada eğer 15 günden daha az kalmaya niyet etmişse bu kişiye de biz yolcu adını veriyoruz. Bu şekilde kalmış olduğu yere de vatan-ı sükna yani yolcu vatanı adını veriyoruz. İşte bir kişi burada 15 günden fazla kalmaya niyet etmemişse namazlarını kısaltacaktır ve diğer seferiliğin yani yolculuğun ruhsatlarından yararlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir iki nokta vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Bir insan yolculuğa çıktı, bir yere gitti. Bu bir takım ticari nedenlerle olabilir veya ailevi başka nedenlerle olabilir. Hani bugün çıkarım, yarın çıkarım diye 15 günden fazla kaldı. Aslında 15 günden fazla kalmaya niyet etmemişti. Ama oyalandı, işlerini yetiştiremedi. Bugün çıkarım ha çıkarım derken daha fazla kalmışsa yine seferi hükümlerinde sayılır. O yolculuk şeyinden niteliğinden çıkmış sayılmaz. Yani demek ki her zaman 15 günden fazla kalmış olmak seferilikten çıktığı anlamına gelmeyebilir. Evet dedik ki seferi olduğu süre içerisinde bir insan hani nafileleri kılmayabilir namazlarında kısaltacaktır. Ee, bunun gibi mesela Cuma namazı kendisinden düşmüş olur. Ama Cuma namazı, Cuma ile ilgili bölümde de söylediğimiz gibi e, Cuma namazını e, kılarsa e, öğle namazını da kılmaya gerek yoktur. E, yani bu, bu namaz onun için Cuma namazı yerine geçmiş olur. Şimdi yolculukla ilgili bir başka önemli bir konu da namazların kazasıyla ilgilidir. Şimdi bir insan e, yolculukta Allah göstermesi, yani bazı mazeretler dolayısıyla namazını kıl almamışsa. ya da tam tersi yolculukta biraz vakitleri kaldı. Ya gideyim şu mescitte eski kazaya kalmış olan namazlarımı kaza edeyim dedi. Nasıl kaza edecektir? Yani yolcu namazlarını nasıl kaza edecektir? Bu durumda Hanefi mezhebi özellikle namaza hangi durumda kazaya bırakmışsa o durumu dikkate alarak kaza etmesi gerektiğini söylüyor. Bu şu anlama geliyor değerli izleyenler. Bir insan namazı seferilikte yani yolcuyken kazaya bırakmışsa, ister seferde bunu kaza etsin, ister döndükten sonra kendi vatanında kaza etsin, Eğer seferde nasıl bırakmışsa o şekilde kaza etmesi gerekir. Tam tersi, bir insan mukim iken yani yolcu değilken namazını kaza etmişse, şey namazını kazaya bırakmışsa ama yolculuk sırasında bunu kaza etmek istiyorsa nasıl bırakmışsa yine o şekilde kaza etmesi gerekir. Yani onu 4 rekat olarak kaza etmesi gerekiyor. Değerli izleyenler. Bir e, seferilikle ilgili bir noktayı e, daha e, sizlerle e, paylaşmayı e, yararlı görüyorum. O da şudur. E, yolcunun mukim olana Imam olması yahut da mukim bir imama uyması meselesi. Yani yolcu cemaatle namazlarını nasıl kılacaktır? Yani bu iki şekilde olabilir. Yolcu mukim bir imama uyabilir ya da e, kendisine mukimler uyabilir. Yani kendisi imam olabilir yolculuktayken. Bu şu şekilde olacaktır e, değerli izleyenler. Bir kişi diyelim ki sefer halindeyken, yolculuk halindeyken, Camiye gitti camide de imam mukimdir yani imam mukim bir imama uymak durumunda kalıyorsa o durumda imam nasıl namazını kılıyorsa o da ona uymak durumundadır. Yani imamla beraber hem kılıp hem de iki rekatı e, kılıp ben madem yolcuyum namazı bırakayım diyemez. İmamla beraber e, dört rekat ya da e, üç rekatlarda zaten kısaltma yoktur da dört rekatları imamla beraber kılmak e, durumundadır. E, tersine eğer kendisi hani bilinen, tanınan e, ya da orada namaz kıldırabilecek yeterlikte bir tek o varsa kendisi imam olmak durumunda ise ya da kendisine imam olunması e, e, önerilmişse bu durumda imamlık yapmasında bir mahsur yoktur. Fakat namazın başında kendisinin seferi olduğunu bildirmesi ve kendisi namazı bitirdikten sonra kendisine uyanların, cemaatin namazlarını tamamlamasını başta söylemesi gerekir. Eğer başta söylemeyi unutmuşsa namazı bitirdikten sonra yani ben seferiyim siz namazınızı bozmayın, namazlarınızı tamamlayın demesi uygundur. Yani bu şekilde yapması gerekir. Kendisine uyanlar da kalkıp namazlarını dörde tamamlayacaklardır. Evet namazlarla ilgili yine bilinmesi gereken çok önemli konulardan bir tanesi de ee, bir kişinin e, hasta olması durumunda namazlarını nasıl kılacağıdır. Tabii bu e, hastalığın durumuna göre de değişir ama buradaki hükümlerimiz e, namaz namazın bizzat kılınması e, sırasında e, namaza güç yetiren belli e, rükünlerini e, hastalık dolayısıyla yerine getirememe halinde nasıl davranacağımızla alakalıdır. Elbette. E, hastalığın e, başka e, e, e, namazla ilgili başka yönleri de var ama o yönlerini e, özürlünün abdesti, özürlünün guslü konusunu anlatırken anlatmıştık. Burada doğrudan namaz kılarken hasta olan bir kişinin namazını nasıl kılacağı ile ilgili konulara değinmek istiyoruz. Şimdi tabi dinimizde e, genel anlamda e, kula takatı ölçüsünde sorumluluk yüklenmiştir. Bir kişinin gücünü aşan şeyler hiçbir zaman ona bir yükümlülük olarak getirilmemiştir. Yani en önemli kurallardan bir tanesi dinimizde meşakkat tesiri celbeder. Yani zorluk kolaylaştırmayı gerektirir. İbadetlerimizin, ibadetlerimiz de bizim sürekli yapılması gereken ibadetler olduğu için ve Allah'la olan e, samimi ilişkilerimizi düzenlediği için burada. Bu özellikle de namaz ibadeti çok önemli olduğu için namazları terk etme yerine e, hastalığının durumuna göre belli e, ölçüler getirilerek belli hafifletmeler e, e, getirilerek bu şekildeki namazlarımızı kılmamız e, e, bize e, öngörülmüştür, uygun e, görülmüştür. Mesela bir kişi e, namazda e, tabii ki namazın en önemli rükümlerinden bir tanesi kıyandır. Ee, yine rükû yapması gerekir, secde yapması gerekir. Bunları yapabilmesi için de öncelikle kıyamda durması gerekir. Kıyamda kıraat da yapılıyor bildiğiniz gibi. Fakat bir insan ayakta durmaya güç getiriyorsa bu e, rükûnle yükümlüdür. Ayakta durmaya güç yetiremiyorsa bunlar belli bir sıra ile kendisinden düşmüş olur. Mesela dedik bir kişi ayakta e, durmaya e, gücü yetmiyorsa ayakta durduğu zaman Ağrıva acısı artıyorsa ya da baş dönmesine maruz kalıyorsa bu durumda bir kişi oturarak ve mümkünse rüku ve secdesini yaparak namazını kılabilir. Bizim fıkıh eserlerimizde, bu oturmanın keyfiyeti üzerinde de durulur ve nasıl uygunsa yani onun için nasıl kolayına geliyorsa o şekilde namazı kılabileceği anlatılır. Ya bu bağdaş kurmak şeklinde olabilir. Ayaklarını ayaklarını uzatma şeklinde olabilir. Yan yan tarafa ya da kıbleye doğru uzatarak olabilir. Bunlardan hangisi kolayına geliyorsa o şekilde olabilir. Gerektiğinde hatta sandalye ve benzerler üzerinde de namazını kılabilir. Şimdi birincisi ...oturarak rükû ve secdeyi yapabiliyorsa rükû ve secde yapar. İkincisi hasta rükû ve secdeyi yapamıyorsa e, ayakta duramıyor, rükû ve secdesini de e, yapamıyorsa e, bu durumda tamamen oturarak ve ima ile namazını kılar. Peki ima demek ne demek? Hanefi mezhebi için, e, için özellikle baş, başıyla e, e, öne eğilmek anlamına gelir. E, tabii rükû için biraz eğilecektir. Secde için biraz daha fazla eğilecektir. Hani başıyla beraber bedenin de öne eğisi bunda da bir e, mahsur yoktur. Ama şöyle bir şey yapamaz. Hani ben başımı öne eğmeyeyim de e, bir şey tutayım onu başıma getireyim. Yastık ve benzerleri bir şey yükselterek secde edeyim diyorsa bu caiz değildir. Kendi başını eğerek namazını e, ima ile kılması gerekir. Üçüncü bir durum şu olabilir. Bir insan ayakta durabilir. Hatta oturabilir yani oturması da mümkündür ama secde etmesi mümkün değildir. Yani ayakta durabiliyor hatta oturabiliyor ama e, secde edemiyor. Bu durumda da şöyle yapacaktır. Ayakta namaza başlayacaktır. Rükusunu e, yapacak ondan sonra da e, yere e, oturacaktır ve secdelerini de ima ile yapacaktır. E, bir başka seçenek de şu olabilir. Ayakta durabilir bir insan ama oturduğu zaman tekrar ayağa kalkamıyor. Yani ayakta durabiliyor namaza başlarken ama oturuyor daha sonra ayağa kalkmaya bir mecale olmuyorsa o zaman secdelerden sonra yine namazına oturarak devam edebilir ve ima ile rükû ve secde yapamıyorsa ima ile de namazını tamamlayabilir. Ama bir insan ayakta durmaya ve rükû yapmaya gücü yettiği halde yere de oturamıyorsa, yine oturmayı da yapamıyorsa bu kimse yine aynı şekilde namaza ayakta başlayacaktır. Rükûdan sonra yere oturamadığı için tabure ve benzerleri bir şey üzerine oturarak namazını ima ile tamamlayacaktır. Şimdi bu durumda tabii ki, Tabure üzerinde, sandalye üzerinde namaz olabilir mi, olmaz mı? Bunlar çok fazla günleme gelen sorulardır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız da çok ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. Yani Dini İşleri Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda. Hangi durumda sandalye ya da bir tabure üzerinde namaz kılınır, hangi durumda kılınmaz? İşte yani bir insan... E, oturmaya da e, güç yetiremiyor, ayakta durmaya ya da ayakta durmaya e, güç yetiyor ama oturamıyorsa bu durumda elbette ki tabure ve sandalye üzerinde namazlarını ima ile e, kılabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken e, nokta şudur. E, Tabi böyle camilerimizde e, bir insan mazereti olan vardır, olmayan vardır. Aslında e, belki ufak tefek sık, oturumada sıkıntılar da duyulabilir. Ama mümkün mertebe namazlarımızı ayakta ve oturarak bize öğretildiği şekilde kılmakta fayda vardır. Çok zorunlu hallerde bu sandalye üzerinde ya da taburu üzerinde kılmak gerekir. Bir de hani camilerimizde böyle sıralar halinde bir şey olması e, oturacak yerlerin olması e, çok da hoş görüntüler vermemektedir. O yüzden e, çok zorunlu olmadıkça e, sandalye tabure üzerinde kılmamak gerekir. Ama bir sağlık sorunu varsa e, tabure sandalye üzerinde de kılınabilir. Çünkü hiç olmasa bu durumda kıyam yapma, kıraat yapma imkanı vermektedir. E, oturarak da ima ile rükü ve secdelerimizi e, yerine getirmiş oluruz. Tabi bir hasta bir kişi Başıyla e, ima yapması gerekir. Hanefi mezhebine göre başıyla ima yapamayan bir kişi gözleriyle hani kaşlarıyla ima yapamaz. Hani bu durumda olan bir kişi e, belki söylemeyi e, unuttuk. Hani oturarak da namazını kılamayan e, bir kişinin e, yatarak ima ile namazını kılma imkanı varsa. Yatarak da namazını kılması gerekir ama bu durumda da başıyla ima yapmış olması gerekir. Hani başıyla ima yapamıyorsa sadece gözleriyle ima yapmak Hanefi mezhebine göre caiz değildir bu şekilde namaz kılmak. Başka mezheplerde caiz görenler vardır. Peki bir kişi başıyla da ima yapamıyorsa ne yapacaktır? E, bu durumda namazlarını e, belli bir süre e, ara verecektir. E, daha sonra e, kılmaya çalışacaktır. Şimdi eğer e, burada başıyla ima yapamayan bir kişi bu haldeyken e, ne kadar bir süre e, namazlarını e, terk ederse onlara kaza etmek gerekir. Bu konuyla ilgili de bazı bilgiler vermekte yarar var. E, eğer bir kişi bilinci yerindeyse namazlarını ima ile de yani başıyla da ima ile de kılmaya güç yetiremiyorsa aslında o namazlarını tamamen kaza etmesi gerekir. Ama bazıları yine Hanefi mezhebi içerisindeki bazı görüşler de şöyle derler. Bilinci yerinde biri olmuş olsa bir insanın eğer bu şekilde kazaya bıraktığı namazları ima yapamadığı için kazaya bırakmış olduğu namazları beş vakitten daha fazla ise o durumda bunları kaza etmesi gerekmez demişlerdir. Fetva da bu şekilde verilmiştir. Şimdi bilinci yerindeyse dedik. Bir kişinin bazen bilinci yerinde olmadığı zamanlar da olabilir. Ve bu şekilde namazlarını geçirmesi de söz konusu olabilir. Hatta uzun süre komada kalabilir bir insan. Dolayısıyla e, namazları kılmadığı namazlar çok sayıya da ulaşmış olabilir. Peki bu durumda nasıl davranacaktır? Namazlarını nasıl kaza edecektir? Burada da ittifakla, yani farklı görüş burada yok. Eğer e, kazaya bıraktığı namazları beş vakitten daha az ise, ayıldığı zaman, yani hastalığı iyileştikten sonra bunları kaza etmesi gerekir. Ama bilinci yerinde olmadığı halde, Kazaya bıraktık, bıraktığı namazları beş vakitten daha fazla ise bunları kaza etmekle yükümlü değildir. Ne kadar çok olursa olsun bu namazlar artık kendisinden düşmüş olur. Burada bir noktayı da söyleyerek bu bölümümüzü tamamlayalım. Bir kişi namaz kılarken yine bu belki hastalık belki doğrudan biyolojik bir hastalığı yoktur ama namazları çokça şaşırmak da bir tür bir özür gibi değerlendirilebilir. Bir kişi namazlarını sürekli şaşırıyorsa dışarıdan bir kişinin onun rekatta olduğunu ona telkinde bulunup hatırlatılmada bulunmasında da bir sakınca yoktur. Aslında normal hallerde Dışarıdan bir kişinin e, namaz kılan bir kişiye telkinde bulunması namazı bozan bir durumdur. Ama bu şekilde bir hastalık, bir mazeret gibi telakki edileceği için ona bu şekilde telkinde bulunmak caiz e, görülmüştür. E, böylece e, hasta ile ilgili hükümleri de bu şekilde özetlemiş oluyoruz. E, bir başka e, ilmihal bölümünde yeni bir konuyla e, başlamak üzere e, şimdilik e, burada e, bırakalım e, yeni bir e, bölümde. Bir araya gelmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.